1313, numaralı konu, Kur'an'ı öğretmek ve öğrenmek için ücret almanın mekruh olması, evet, Allah'ın Resulü çok meşgul olduğu için, birisi Medine'ye hicret ettiği zaman onu, kendisine Kur'an'ı öğretmek için birimize teslim ederdi, Hz. Peygamber bir ara bana bir kişi teslim etti, adam evimde yer içer, yatar ve ben ona Kur'an öğretirdim, adamın işi bittikten sonra evine döndü, yaptıklarıma karşılık olarak bana bir yay hediye etti, yayın ağacı ve yapımı çok güzeldi, bunu Hazreti Peygamber'e söyledim, Hazreti Peygamber, eğer onu boynuna asarsan veya kuşanırsan, o omuzlarının arasında bir ateş parçasıdır, buyurdu.